Yanında Ebubekir, Gidenlerin yüz bin olup... Dönüşünü destan yap... Ey şehir! Ebu Bekir'de nur... Osman'da nurlar... Kureş uluları karşılarında... Meydan okuyan bir Ömer bulurlar... Ali'nin önünde kapılar açılır... Ali'nin önünde eğilir surlar... Bedir'de... Uhud'da...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 Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, Sancağını saçlarıyla dokusun, Bilal'i i Habeşi sustuysa, Ezanlarını davu dokusun, Konsun yine pervazlara güvercinler, Huhulara karışsın aminler, Mübarek akşamdır, Gelin ey Fatiha'lar, Yasinler, Gelin, A fatihah la yasin